Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahilladhi hadana li hada wa ma kunna li nahtadiya law la an hadanallah wa ma tawfiqi illa bi Allah Laqad jaa'at rusulun rabbina bil haqq sallu ala rasulina Muhammad Allahumma sallu wa ala alihi wa sahbihi Sallu ala tabi bi Muhammed. Allahümün salli ala sallamu. Sallu ala şafi'i zhunubna Muhammed. Allah salli ala si. Ve ala alihi ve sallamu. Euzubillah issemia ala alimi رب اعوذ بك من امزات الشياطين واعوذ بك رب من بسم الله الرحمن الرحيم وعلم ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروا صدق الله العظيم اللهم فاننا بالقران العظيم وبارك على في الحمد لله رب العالمين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 Hoca Efendi'nin biri şöyle bir laf etmiş, ben o lafı beğenmedim. Fıkra uygun görmedim yani. Bizim hocalar demiş, kürsüye çıkınca ağız isaline tutuluyoruz demiş. İsmaila da demiş bunu. Kürsü de. Ben bu lafı şerahata uygun bulmadım. Çünkü hocaların hocalar ayet-i hadis okuyorlarsa, e, ishalden çıkan şey belli. E, ağız isali lafı, şerahatın zahirine uymuyor. Çünkü... İlme ve ulemaya ve onların konuştuklarını hafife alacak lafızlar, biliyorsunuz, fıkıhta çok tehlikelidir. Onun için risal lafı demez. Ha gevezelik diyorum ben kendi kendime de. E, gevezelik lafını bile sonra zahit buluyorum çünkü hep ayet-i okuyorum. Bu sefer bu gevezeliğe girmiyor ki. Ben şov yapmıyorum ki. Değil mi? Şov yapsam daha fazla izlenirdim, ayrı dava. Ama millet şova merak, ayet-i merak değil. Değil mi?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 Bu millet nasıl ilerleyecek, nasıl düzelecek? Bu, bu da e, iyi işaret değil. Yani bunların gişe rekorları kırması, ayet hadis ve ilimden bahsedenlerin dinlenmemesi, az izlenmesi, gençlerin zaten bu toraklarda bezipek kalmadı yani. Yine bizi de dinleyenler belki de ortalama orta yaşlardır, daha yukarı yaşlardır falan. Yaşla alakalı değil. Tabii ki herkesin nasibi var.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 inkara teşebbüs etmek üzereydim dedi. Bu sohbetlere rastladım dedi. Şimdi gece gündüz dedi ağrımı sancımı unutuyorum dedi. O sohbet bütün onu açıyorum. O sohbet bütün onu açıyorum. Yani dedi de yaşadım. Yaşadım. Ya çünkü insanları e, bu oyalamalarla, boyalamalarla de, bu, bu filmlerle, dizilerle nereye kadar yani? Nereye kadar insanı tatmin edemezsin ki? Huzur veremezsin. E bir ölüm tehlikesi gelse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 E sen şimdi buna bilmem kimin filmini seyrettiğini sana sen adam durur mu yani? Adam diyor, ben diyor bu kadar bas bas bağırıyorum bir Birkaç ay içinde de öleceğim diyor, ne filmi diyor ya. E işte o zaman ayet hadis fayda ediyor. ayet hadis her zaman fayda ediyor. Ama öbür oyunlar, eğlenceler, zoru gördüğümü mü fayda etmiyor. Aynı şeytan gibi, hadi bana eyvallah diyor, ben seni kandırdım gidiyorum diyor. E senin ömrün tüketti. Yazık değil mi senin vakitlerin tükendi, saatlerin tükendi. Ziyan oldu.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 İlla açalım bak dediler. Fırın açtı işte böyle bal mumu gibi olmuş. Cennet kuşu. Ve bir, bir çocuk ölmüştü. Ashanemiz radıyallahu anh usfurun min asafiril cennet. Cennet kuşlarından bir kuş. Deyince efendim sallallahu aleyhi ve sellem ya Ayşe işte böyle hemen garanti konuşma. Niye böyle konuşuyorsun? diye bir şey var. Sahittir ama o hadis-i şerif önce varid olmuştur. O zaman efendim sallallahu aleyhi ve selleme çocukların direkt cennete gideceği vahiy edilmemişti.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 Masum oldukları için, mükellef olmadıkları için cennetlik olduklardır. Müslümanların çocuklarında hiç şüphe yok. Zaten İbrahim aleyhisselamla ile Sare Validemizin kefaletindedirler. O kesindir. Miraç Gecesi görülmüştür. Sahih Hadis-i Müşriklerin çocukları hakkında da bazı ihtilaflar vardır. Ama hademü el cennet, hatfalül müşrikin hademü cennet. Müşriklerin çocuklar cennete elinin hizmetçileridir.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 Yani evliyanın kerametini çözdünse konuş. E keramet, e bel tahtını ta Yemen'den Sebe'den dünyanın en büyük şeyi o zamanki yani. Hem de camdan şeyden, ne diyorsun? Billurdan. Camdan billurdan koca köşk. Ya sarhum bunlar radimin kavarir diyor Kur'an. Sarh ya sarh ne demek biliyor musun? Topkapı Sarayı'a ya. Her tarafı camdan, bir nur, şeffaf Ta Süleyman Aleyhisselam zamanında Onu oradan bir İsmi Azam ile göz açıp kapamadan Süleyman Aleyhisselam şöyle yaptı, şöyle yapmadan önüne getirdi ya Asaf i̇bn Berkha'ya Peygamber değildi o قَالَلَّزِعِنْدِ عِلْمٌ minel kitap diyor Kur'an Yanında kitaptan ilim olan, peygamber demiyor bak Yanında kitaptan ilim olan, yani İsmi Azam'ı bilen B Bize tavuk bile gelmez ya yani, Hiç İxlas yok, İxlas. Evet, bir iş maazam ile, en atik bir kabile en yar tettiği tarafı. Köcünün kirpin, kaşın sana kirpin sana geri dönmeden ben getirim dedi tahta. Kim mi? Kim gel En yukum yetini bir arsiya. Kabile yetüni müslimin ikincidir. Kur'an-kerim duaallarında çok ilimler yazdık ama o. Rabbini zâlim tünefsi ve zâlim tümaşül eyman elillah Rabbile o ikinci ciltte kaldı. Nemil suresi ya biz radede kadar yazdık birinci cilt. Nemil suresine ikinci cilt çıkacak inşallah. Kur'an dualarını ikinci cildine geçiyor bu mesela. Uzun da inşallah inşallah. Hep inşallah diyelim. İnşallah demek ki şurada oturduğumuz yerden kalkana kadar payımız var. Ha böyle kalktın bir de inşallah o iş geçti. Ya olmayabilir. Onun için inşallah meclisi yani o unuttuysak da meclisi terk etmeden hatırlamamız lazım inşallah. Hep inşallah. Aman ya yani. Bismillah'tan daha önemli yani. <gülüyor> i̇nşallah meselesi. Öyle dilemeden bir şey olmaz. Ya bu sebe Melikesi kraliçe Belkıs Aleyhisselam Müslüman olarak gelecek kavmiyle beraber allah Teala bana vahyetti diyor Süleyman Aleyhisselam. Ama onlar Müslüman olarak gelmeden tahtını bana kim getirebilir? Cinlerden bir ifrit. Cinlerin çok gücü var. Kim verdi o gücü? Allahu Teala. İnsana da bir güç vermiyor mu? Veriyor. Kale ifritun el cin. cinden. ifrit demek, ifrit derler Türkçe'de. Ifrit yani inatçı çok. Meradeden. Maritlerden yani. Enâti bir kablen tekkûme min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 Tabii ki, nereden dedim, yavrumuzun dedim, yani müşriklerin çocukları cennet elinin hizmetçileridir den geldim, oraya nereden geldim? Yani, yani, keramet inkar ediyorlar diyelim geldim, evet, evet. mucize inkar ediyorlar, keramet inkar ediyorlardan geldim. Tam, He? Tam, Yok yani, peygamberlerin mucizelerini inkar ediyorlar, Sa şey... Aklımız almaydı diyorlar. Aklımız almayınca çözemedik deyince reddediyorlar. Peygamber'in mucizesi nereden çözeceksin? Daha velinin kerametini çözememişsin. Halbuki senin gibi adam. Yiyor, içiyor. E, peygamber de senin gibi adam. Ne bakımdan yemek, içmek bakımdan. Ama vahiy gelmek bakımdan kıyas edilmez. Hiçbir beşer onlara denk olmamış. Efendim, evliya Allah'ta yine böyle. Ne kerametler, ne tasarruflar zor ediyor. Allah Teala sevdiği dostlarına ikram ediyor.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 ee, çünkü biraz şey yuttu ne onlarda, kalem ucunu yuttu. Bu sefer de komaya kaldı. Biraz işte yakın hastanede çıkaramadılar. Oradan büyük hastane, oradan falan da işte, e, şeyleri organ yetmezliği oldu, beyin ölümü oldu falan. Yani organlar bitti, kalp bir şey oldu. Ondan sonra e, tabi de tam ölüm vuku bulmayınca da merak şey oldu, zora düştüler.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 Ahirete bu şekilde inanan bir adam cemaati tehir eder mi? Bu sabah gitmeyeyim, yarın sabah cemaata giderim der mi? Bir vakit cemaatsız namaz kılar mı? 27 rekat fa fazlası var. Orada efendim, normal farz, o da kabul olduğumu belli değil. Camide, ezan da duyan bir yerdeyse cemaatsız kabul de olmuyor. Ha, farzı düşer mi borcundan? İşte doğru kıldı kıldıysa yani talim-i tecrübe, tadilerken hadi borcu düşer diyelim. En fazla borcu düşer.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 Başlayacağım dersem. Bu arada su yolu yaptılar burayı Türkiye'yi yani. İngilizce gidiyor ama Almanı geliyor. Almanı gidiyor Amerikası geliyor. Kaşımıza gözümüze mi açık bunlar acaba? Bir dolap dönüyor herhalde yine. İnşallah elimize mi düştüler? Elimize düştüler ama adamlar oyun yapıyor. Yani güvenilmez. Hep yalan konuşurlar. Hiç ahteriyat etmezler. Kur'an-ı Kerim onlardan öyle bahsediyor. Kur'an'a inanan Müslüman sak asla sözlerine itimat etmeyeceğiz. Oo. Nasıl gitti oraya, ellen atsak gitmezdi. Efendim, yani ne diyorum? Hiçbir Müslümanın ahdine vefa göstermezler. Sözleşmelere riayet etmezler. Bunlar İngiliz'i de, Alman'ı da, Amerikası, hepsi müşrik. Hepsi müşrik. قَاتَلَهُمُ Allah kahru perişanesi.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 Şeyh dedikleri yani, hoca dedikleri, ne kadar hokkabaz varsa saatekar, hepsi rakka merkezdeymiş. Şimdi i̇şte milleti tabii, çoluğu, çocuğu kandırıyorlar dünyanın her tarafından. Malezya'dan bile var. Endonezya'dan var. Tunus'tan çok. Fas'tan, her yerden. Özbekistan, Tataristan, Kırgızistan, bu kadar insan toplamışlar. İşte burada Melhame-i Kübra büyük savaş çıkacak. Ondan sonra gavrular burada yeneceğiz. Sonra Hz. Mehdi gelecek.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 Bunu onun için ara ara diyorum bu meseleyi. Tekrarda fayda var. Çünkü gençlikten aldanan olabilir yine bunlara. Hadislerdeki savaşları yapacağız da. Gavurları buraya çekeceğiz de onlar burada yeneceğiz falan. Rezillik. Müslümanların gençlerini kırdırıyorlar. Onların da itikatlarını bozuyorlar. İfsat ediyorlar. Allah muhafaza ya Rabbi. Allah'ım ne kadar genç aldanmışsa onları da ıslah eyle. Amin. Hidayet eyle. Amin. Tevbe nasib eyle. Amin. Bunların elinden kurtar ya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 En hayırlı yolları, projeleri ilham etsin. Amin. Ve muvaffak etsin. Amin. Salli aleyhi ve Muhammed'in ve ala aleyhi ve sellem. Konuşmak kolay, imtihan zor. Oğlun ölüyor, imtihan zor. Çocuğun ölüyor, imtihan zor. Yani teselli etmek kolay. İşte Allah cennete sana köşk verecek, hamd köşkü. Şene. Yani bunları tabii hadis-i şerif okudum orada. Yani imanım var benim bu işe. O Hoca efendi de çok sabırlı insan. Fakat Tabii ki çocuk hele ki bulu ermeden ölenler babalarını, analarını kurtaracaklar, helas edecekler. Ve işte askerde şehit olanlar Allah özel makamlar ihsan edecek için şehitlerin şefaat hakkı var. Yani yeşfeu yevmel kıyamet 30. Kıyamet günü üç zümre şefaat edecek. Elen <gülüyor> bi Başta peygamberler, sonra alimler, sonra şehitler. İbn Mace rivayet ediyor bu hadis sahihtir. E şehitlere bu şefaat hakkı veriliyor.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 Tespitidir, kelamıdır tabi hadisten alınma. Buhari'de bu. Peygamberlerin rüyası vahidir. Ve Semuray bin Cündeb radıyallahu tehni ve hadis-i şerifte sayıyorsa yorsa yor sayıyor, uzun bir hadis-i şerif. Ümmetimden bir adam gördüm. Melekler tuttular. Tam cehenneme götürdüler, ağzına getirdiler, ittiler iteceklerken feciat ve fıratu ölmüş çocukları geldi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 E kimler vefat etti bütün yakınlarını, ailesine taziye, başsağlığı e, sünnette var. E burada ne lazım? Hakkı tavsiye eden, sabrı tavsiye edenler kurtulur diyor. İnnel insan lefi husr. Bütün insanlar zarar ziyan içinde. Hiçbiri kurtulamaz Allah buyuruyor. İllezîne <gülüyor> âmenû Kur'an'a sünnete inananlar. Yani el-sünnet itikadı demektir. Göbür mezhepler Kur'an'ı sünneti muhafaza etmediler. Zaten isminden belli. Buna eli sünnet diye Baksana sünnet. Allah'ın yolu demek. Celle Celaluhu Amilus Salihati i̇şte Beş vakit namaz, oruç, had, zekat, farzları, ifa, haramlardan sakınmak gibi salih ameller işleyenler. Tevasa ubil hak. Birbirine hep hakkı tavsiye edenler. Doğruyu tavsiye edeceksin. Acı da gelse, zor da gelse, adam seni beğenmese de veya seni reddedecekse de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 Yani siz diyor hiç mi Allah tanımadınız? Hiç mi kudret bilmediniz? Hiç mi ihya, imate sıfatlarını saymadınız? Sıfat izafiyet 4'tür. Çocukluğunda sabilere öğretiyoruz bunları. Ama sen koca adam oldun belki de öğretmedi. İhya, imate diye bir daha? Üç tamam. Dört 3 evet, 4 evet. Tamam. Diriltmek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 Allah'ım salli ala seyna Muhammedin ve alâ aslam. Ya Rabbi bu kelime-i şehadetle yaşat bizi. Bu kelime-i şehadetle öldür bizi. Bu kelime-i şehadetle haşret bizi ya Rabbi. Bu kelime-i şehadetten ve ehlinden dünyada ahiret. Ayırma bizi ya Rabbi'l alemin. Allah'ım salli ala seyna Muhammedin. Ve alâ aliyye sahibin, yeftele solevâtik adede malumât. Ve bârik ve selim teslimen kezâli. Kardeşimiz sormuş ki, Efendim, Geçen derste ben dedim ya, İsa aleyhisselam ölüleri dirilteceği zaman yani iki rekat namaz kılardı. Birinci rekatta ne okurdu? Mülk suresi. O öyle okurdu yani. İkinci rekatta? Seyze suresi. On da aklına gelmiş. Akıllı adammış. Demiş ki, İncil'de bu sureler var mıydı? Diye aklına gelmiş. Sormuş, telefonla sormuş yani. Evet. İncil-i şerifte, Tevrat Şerifte Kur'an-ı Kerim'deki surelerden birçoğu var. Onlardaki surelerden birçoğu da Kur'an-ı Kerim'de var. Mesela hadis-i şeriflerde sahife geçiyor. Mesela e En'am suresinin başı Tevrat'ın şu suresinin başıdır. Bunlar çok geçer hadis-i şeriflerde. Ruhul Furkan tefsirinde çok yazdık. Geride bakarsanız rivayetler görürsünüz. En'am'ın başında var ve sair Su surelerin başlarında bu rivayetler zikrediyor. Ayet-i Kerimede de buna delalet ediyor. Mesela Aala suresi Kuranda sebhe ve Cuma namazlarında okunmaz sünnet olan bayram namazlarında oku sebhe isme Rabbi gel Aala onun sonunda ne buyuruyor işte hepinizin çok bizden dinlediğiniz vitirler de hep onda vitirler hep onla kıldırılır sünnet Inna zala fil suhu filula bak çok dinlemekten ezberlemiştiz Inna zaa şu geride an beyan ettiğim ayetler diyor Aala suresinin başından beri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 Ee, Musa Aleyhisselam Atel Kursu hakkında e, çok mevleven muracaatleri var ve mevleven mesela Atel duası var ya size diyorum okuyun her saat işte 70 bin melek ibadetlerini size yazar 24 saatin her saatinde melekler bitiremez Allah bani uktimuleke benede kulle nefesim ve lemhatim ve lahsatim ve tarfetim Atel başına hep onu okumak lazım esasen çok hakimi de geçiyor sahip kaynakta. Mesela o dua kime öğretti? Hadis şerifte orada ne söylüyor o hadis şerifte? Yani atel kürsünün başındaki duayı bile Allah Teala kime vahyetti? Musa Aleyhisselam. A. Yani atel kürsü mesela bütün peygamberlerde var. Yani benim gördüğüm kadarıyla Musa Aleyhisselam da sahede. Tabi Musa Aleyhisselam da olduktan sonra, ondan sonra yüz binlerce ekseri peygamber, ondan sonra geldi. Onlara bildirilmiş oluyor. Onun için.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 Sahabe-i kiram soru sormasalardı bugün bu hadislerde bu kadar cevaplar biz bulamazdık. Sahabe-i diyorlar biz utanıyorduk devamlı Efendimizin yanındayız istiyorduk ki çölden bir yeni müslüman olan bizzat gelsin çünkü onlar hiç soru sormaktan çekinmiyor utanmıyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de cevap vermekten üşenmiyor insanlar ilim alsın diye ve böylece çok ilimler istifade ederdik diyor keşke bir yabancı gelse de konu açsa diye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 Zaten akıllılar bir bana kapılmıyor yani <gülüyor> He? Körler sarlar birbirine alırlar Sizinle muhabbeti kuruyoruz Kaldırıyoruz sofrayı Böyle çok akıllılar hiç gelmez bana Paralılar hiç yanaşmaz Garibanlarla Memnunum elhamdülillah Çok memnunum Çok memnunum Allah Fakirlerden, dervişlerden mahrum etmesin Aynen <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Salli ala Seyyidine ve sallallahu aleyhi ve sellem Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Şimdi böyle iş adamlarını da işte diyorlar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 Adam beni ziyarete geldi diye bizi Karagümrük çetesine soktu. Ya benim ilk alınmamın şey neydi? Çarşaf çarşaf kara gümrük çetesi. Yi ne alakamız vardı? Ay insanlar sohbete gelmişler. Babalarının cenazesinde bulunmuşum. Sulu Kule'de soh sohbetlerim var. E 15 sene orada sohbet ettim. Birçok insanlar o muhten gelirler. Yüzlerce, binlerce. E burada ben yani yanımıza gelen resim çektireyim bu.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 Acayip, adam gelir devamlı, herkes adet etmiş İşte benim memlekete gideceğim Otobüs parası O da gidip ona Herkes böyle bir şey isterdi, bir ara modaydı bu, şimdi bilmiyorum Şimdi aynı yolda yöntemi kullanıyorlar mı da O da derdi, hadi garaja gidiyoruz <gülüyor> Niye? Biletini alacağım Adam bu sefer tamam acaba abi kalsın derdi O da bu sefer vay saatekar derdi Yahu kardeşim derdi Bilal efendi niye böyle yapıyorsun? Adam senden kaçlık kışçıya, varsa ver, şüpheleniyorsan az ver, şüpheleniyorsan çok verme. ne adamı kaldırıyorsun ada pazarık araçına götürüyorsun Yani bu İslam'ın ahlakı budur Sünnet seriye böyledir velakin Saf olmaması lazım kardeşlerimizin Böyle zararlar görme tehlikeleri vardır ee, Onun için şeriat bizim için ölçüdür, hüccettir ve delildir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 Beni zerre kadar sevip, Allah için, senin için dinleyenleri Dünya ahiret şaşırtma ya Saptırma ya Feraset ver ya Kimin hak üzere, batıl üzere olduğunu hemen anlasınlar amin. ya Rabbi. Amin Allah'ım sallallahu aleyhi ve Muhammedim aleyhi ve ve Kiminiz de amin demiyorsunuz ha Herhalde aldanmaya devam etmek istiyorsunuz Ben bunları söylemek zorundayım Sonra başıma iş açılmasın Yani isim vermiyoruz, adamı da meşhur etmeyelim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 Yani bir mevzuda açayım sana ve tefekkar iyi düşün fi bunda ibretle itibarla. Hatta tecide ta ki bulasın, halasın, kurtuluş bulasın minennâr. Yani cehennemden kurtulasın, kabir azabından kurtulasın ve dünya hayatında kalbini ve uzuvlarını Allahu Teala'ya yakışmayacak şeylerle meşgul etmekten kurtulasın.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 Seni vezir seçecek. Sana böyle bir bilgi gelsin. Sen ne yaparsın? Öğren, iyi bil, iyi düşün. En ne kesen fitil gel müddeti bu müddet zarfında la teşegğülü uğraşmazsın. İlla ancak neyle uğraşırsın? Bi ıslahı de bildiklerini düzeltmekle. Neyi ne nazara sultan, padişahın gö gözü seyaka'u yakında vuracak aleyh on üzerine. Neden mi ne siyah elbiselerden daha vel bedeni vücudundan ve dâri evinden ve firâşi yatağından ve gayriya döşeğinden diğerlerinden şimdi sen e, binanın altında mahzem var atlar var eşekler var orayı düzeltmekle uğraşmazsın veyahut bağda bir evin var orayı tanzim etmekle uğraşmazsın yaylada bir kulüben var orayı bir adam edeyim diye uğraşmazsın ne dersin ben nerede görüşeceğim bu nereye gelir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 sultanın nazarı, gö yani bakışı nereelere uğrayacaksa, sen ilk planda oraları düzeltmekle uğraşırsın. O zaman, vel an şu anda tefekkar, iyi düşün, ila ma geç şey artı, şuur verdim sana bir o hususta. Fehneke, çünkü sen fehimun, anlayışlı bir uşaksın diyor. Ey velet diyor, anlayışlı bir çocuksun. Yani ben senin ne demek istediğimi anladın mı diyor. Vel kelamu'l fardu, Tek bir kelam yekfil ise akıllıya uyanığa yeter. Tek bir kelam. Akılsıza 104 kitap yetmez. Ya. Ne diyordu onu? Ellebîbul fehimu vidruku bi işaretin vahid Yani akıllı fehimli fe olan insan bir işaretli anlar. Neyi anlar? Efendim, akılsızın, ahmağın bin tane kitap okumakla veya ok üzerine okunmakla anlayamayacaklarını anlar. İmam-ı Rabbani hep söyler, قَدَّسَ el سَلْلَىٰهُ اَلْعَقِلُوا تَكْف۪ي Akıllıya işaret kafi gelir, bir tasrih. Ya benim gibi açıktan söyleniyorsa, diyor, bu kadar açık beyanımdan anlamazsa nasıl akıllı olacak? İşaret yetecek akılla sahibi sen, açık konuşmaya da ne gerek var? Ne diyorlar? Sözün tamamı ahmağa söylenir.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 azapları başlar, gazapları başlar. Melekleri görünür, elçileri gelir. Artık e, zaten ahirette tamamen mahşerde kuluna direkt de muhataplık yapacak da. Sen hadis-i şerifi söylüyor. Kâlâ <gülüyor> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? İnne Allah la şüphesiz Allah bakmaz ila surekum. Görüntülerinize, suretlerinize bakmaz.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 Hadi be sizin hesaplar. Biraz şaşıyor bu ara. Ya bir seneyi geçmiştir. Eee ama arada başka işler olmuştur belki. Tatiller olmuştur, şey olmuştur. O kadar uzamazdı da. Ee, başka konular giriyor işte. Üç aylar geliyor, arada diğer sohbetler oluyor. Mevlidler oluyor falan. Hep onlar, dört beş ayda da onlar alıyor yani. Her sene. Efendim, el maksut ne anladığımızdır. Yani ne anladık, ne kazandık? Faydalandık elhamdülillah. Bize fikir verdi. Ama e, Risale, yani işte burada sayfası var gerçi tahkik ile falan yani Risale resale 60 sayfa bir şey ancak hele uzun kağıtta çıkartsan 20 sayfa 30 sayfa çıkar. Ama ben bunda diyor bunu sıdırdı ama ve <gülüyor> inaret değil mahval kalp kalp hallerinin ilmini öğrenmek istiyorsan kalp hallerinin ilmi lazım bize değil mi? Ya nasıl yapacağız acaba? Onu nereye bakalım? ''Fenzur'' bak, ''İlel-İhya'' u e bak diyor. Yani i̇hyal u İmam Gıza büyük kitabı, eşsiz kitabı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in çok tasvip ettiği, ''Ben bunda bir yanlış bulmadım'' diye mana devli ''Evliyaullah'' buyurduğu kitabı. ''Ve gayri'' diğerleri de var, çok kitap yazdı. ''Min musannefâti'' ''Benim nefatım çok tasnif ettiğim kitaplar. Bunlara bak da diyor, derdinin çaresine bak diyor. Yani orada bir bakalım. O bölümler şeye tealluk etmiyor yani. Fıkha tealluk etmiyor. Zahiri fıkıhta, Şafii tabi kendisi. Ama e, huşu meselesi. Kalpteki kötü sıfatların izalesi meselesi. Hani Tarikat-ı Muhammediye kitabından da bahsettimse imam İmam gibi'nin O da bu konulardan çok bahsediyor. Bakalım ama İhyaül-Ümittin bize daha şeydir. Yani o bölümler daha faydalıdır. Onlardan belki ders yaparız inşallah. Yani kalp hallerinin ilmi lazım. Neden? Bu ilmi çünkü bu ilim farzu aynin farz-ı Yani Allah senin kalbinde efendim ihlâsızlık, dünya rağbeti, ahirete soğukluk, riya, gösteriş, haset, insanlar kıskanma, ucub, kendini beğenmek, iftihar, gurur vesaire vesaire saymakla bitmeyen illetler var. Aynı hani nasıl vücuttaki tahlillerde ne kadar dünyada hastalık çıkıyor? Bu da böyle bir şey. Kalbin bu manevi hallerinin eee ilimleri farzı ayındır. Niye farzı ayındır? Ya bu çünkü başkası düzeltse kendini senin kalbin düzelmiyor ki. Ama cenaze namazı farzı kifaye hesabı. Biri kılsa senden düşüyor. Ama bu sana da lazım. Çünkü neden? Bu adam kalbin düzeltse senin kalbindeki bozuklukla sen ahirete gitsen sen tokmağı yersin. Sopayı yersin. Sana demez ki Mevla senin çocuğunun kalbi düzgün. Öyle mi? Ulema'dan biri öyle oldu ya. Efendi Hazreti çok anlatırdı bunu. Dedi ki çocuğu tarikat dersi aldı, zikir yaptı ama çok geçmiş alimler, büyük velilerden. zikirlerini tamamladığı, seyri sülükünü tamamladı, kalbini tasfiye etti, nefsini tezkiy etti. Acayip bir manevi haller kazandı. Babası da büyük Allameycan. Arada bir derdi ki babacım ne işte oldu? Bir mürşide bağlansan, Evliyaullah'tan bir ata. Yani zikir yoluna da girsen, tasavvufa gir, sülük etsen biraz. Çok faydası var ahirette şu falan falan. Ya ben dedi alimim, evladım sen bana ne nasihat ediyorsun? İşine bak sen Sen zikrediyorsan et Bir şey mi dedik? Bana ne akıl verme kalktı falan O da alttan alaraktan tabi, baba evlat ilişkisi benim Çok da üzülüyordu babam çok kar kaçırıyor diye Ahirette çok mahrum ol olabilir Çünkü ilim de adamı sadece ilim kurtarmaz Gidersin cennete, cennetin de sureti var, hakkati var, hakikatine gidemezsin Manevi işler Neyse tam vefat edecek oldu. Hal ihtizarında bu çocuğu da tabii yanında bütün ailesi yandılar falan. Böyle babasına işte dua ediyor falan ediyor. Babası döndü ona dedi ki evladım dedim ama babası da şerahatın zahirini muhafaza eden sağlam bir şerahat alimiydi yani öyle tavizsiz. Ama işte tarikattan tasavvuftan nasip almamıştı. Dedi ki evladım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 Kalbi selim yemela enfa malun illa men ata Allah bi selim. Mal fayda vermeyecek, oğullar fayda vermeyecek, kızlar fayda vermeyecek. Hiçbir şey fayda vermez. İlim de vermez. Eğer Allah değilse. Allah kim Allah'a kalbi selimle gelirse, Allah selim. Selim ne demek? Selim selamette kalmış. Selamet ne demek? Kurtuluş. Neden kurtulmuş?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 Kimin sohbetine gidiyorsun? Meclis illa sohbet dedi mi böyle Hoca Ahmet Yesevi Derneği'nin sohbeti demiyoruz. Meclis, meclis. Çay içiyorsun, meclistir o. Selam verdi, nasılsın abi, Oturdun bir çay mı iç? Meclistir yani. Meclis oturum demektir Arapçada. Cülüs'ten gel. Hemen zekkerakun billahi ru'yatu fe zade fi ilmikum Kimin konuşması ilminizi artırıyorsa, kimi görmek sizi Allah'a hatırlatıyorsa, tamam mı? Ondan sonra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 Mürşidi kamil lazım. Kitap da okuma, okusan, mürşitsiz bu yolda ilerlemek mümkün değildir. Bütün haramlardan sakınsan, bütün sünnetleri yapsan, bütün farzları vacipleri yapsan 400 sene de ömrün olsa ancak Allah'a ulaşırsın diyor. Mürşitsiz. İsmail Hakkı Bursevi'den naklediyor İsmet Garipullah Büyükşeyh'den Hazretleri. Usul-i ashere şerinde mestur diyor.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 Onları korumayı nasıl beylesin Allah'ım salli ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhissalâhu İçinizde Efendi Hazretlerinin teveccühüne mazar olmuş insanlar vardır. Yani çok yoktur belki ama sonra on, on beş senedir teveccüh et etmiyor zahire. velakin yani vardır içinizde teveccüh, Efendi Hazretlerinden teveccüh almış insanlar vardır. Bu ne ne acayip bir şeydir. Ne acayip bir haldir, ne makamdır yani. Mağaradaki Hazreti Sıddık'a e, olan tecelliden, o günden bugüne kesilmeden gelen feyiz hakkından efendim nur almak ne acayip bir bahtiyarlıktır. Ama mesele nedir? Korumaktır. Koruyabilmektir. Eş bütün kübra Hazretleri'ne herhalde büyük bir alim geldi veli alimlerden. Allame Hyacandı. Tarikata intisap ettiği Kübreviye şeyhdir o. Ona teveccüh etti, feyizlerle doldurdu. Ayağın yerden kesilir. Dersin ki yürümüyorum, uçuyorum. Dedi evladım. Bu feyiz sana emanettir. Baadı muhaliften muhafaza etmek gerektir. Bat rüzgar muhalif ters esen. Ters esen rüzgar olursa dedi yani.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 Kızmak bütün nuru söndürüyor. Kızmak. Sinir var ya adamı yani aküsünü boşaltır. Maneviyat diye bir şey kalmaz. 80 senelik ibadetin olsa sıfır olursun. Biraz kontrollü olun ya. Bu gazap sizi mahvedecek yani. El gazap yufsidül iman -i imanı bozar diyor. Çeyiz mi kalır adamda ya?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 Yani huzurlu ol ya. Evliya Allah olmak istemiyor muyuz? Allah dostları olmak istemiyor muyuz? onları yazıyoruz. Tefsirde o ayet diz: Allah'i, la Korku yok, üzüntü yok Allah'ın velileri. Kimdir onlar? İşte tabii ayet-i kerime "Ellezina amenu İmanları sağlam olanlar, halamlardan sakınanlar. Bu genel manada. Ama özele indikçe, özele daha özele, "Kavas ekasul kavas"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 Ben onda da işte buyurum diyorum. Ama şimdi herkes kendi bedeniyle ilgili konularını biliyor. E o zaman kalbinle ilgili konularında doktorun ke biraz da kendin olacaksın. Benim canım ekşil ister. Benim canım şehvetim kabarır. Şu haramı ister. Ne yapacağız? Bunun telafisi budur. O zaman ben bu ara biraz raydan çıkmak üzereyim. Biraz oruca devam.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 Mürşitsiz insan kitap okuyarak da dengelenemez. Salavat-ı çok devam edin. Dersen ki ben mürşit bulamadım. Bulamıyorum. İhtarem işte çıkmadı. Mürşit yerine geçecek tek amel salavat-ı şerifedir. Ama mürşit buluyorsan olmaz. Bulamadınsa diyorum. Mürşit bulamadınsa bir tek salavat-ı şerife sana ruhaniyet mürşit olursa seni Allah muhafaza eder.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 ve غيرu farzu kifaye diğerleri farzı kifayedir. Ama diğerleri deyince onu yanlış anlama. Yani abdest, gusül, taharet, namaz farzı kifaye olmaz. İlla ancak miktar yuetla bi farayizullah teâlâ. Allah'ın farzlarını, vaciplerini yerine getirecek kadar abdest, gusül, taharet, namaz, işte, oruç, hac, farz olanlar için hac, herkese farz değil ya. Bunlarda nasıl yapacaksın da bunu farzını, vacibini bilmek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 ne yapacaksın? Kalp ilmini de, farz olan ilimleri de tahsil edeceksin. Ve Rabi'u dördüncüsü, sana dördüncü nasihat, son. Ella minet dünya, dünyadan mal yığmayasın. Ekfera min kifâti sene, bir seneden fazlalık. Bir sene ne biliyor musun? Bir seneye kadar müsaade var. Kemal Rasulullah Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem kainat efendisi yu'id düzâlike bir senelik nafaka hazırlardı ribad-ı hücurati, eşlerinden bazısına. Şimdi buradaki şehrlere de baktım, isim vermiyorlar. Niye isim vermiyorlar? Annelerimiz arasında bir fazilet farkı var. Bu fazilet farkında Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bazı hanımlarına yani tevekkül makamları öbürlerine göre zayıf. ha. Bize göre değil. Bize göre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 yani, kimisi et yer, kimisi şey, zeytin yer, farklı şey değil ama bu noktada senin bir senelik geçiminin kenara ayırıp saklamana müsaade var mı? Var. Bizim zaten tevekkülümüz yüksek değil. Maneviyatımız, yani Evliyaullah'ın derecesine zaten hiç ulaşamayız. Sahabe derecesine hiç ulaşamayız. O zaman bizim gibi zayıflara bir senelik nafakayı kenara koymaya müsaade etmişler. Ee, Vekale buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem, aleyhi ve sellem ku Muhammed'in kifafa. Ya Rabbi Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem Ehl-i Beyti'nin rızkını çok bol yapma, zenginlik verme. Yeterli yap, muhtaçlık verme. Yani Efendimiz'in duası çoluk çocuğu için nafakasına zenginlik istememiş. Muhtaç etme, yeteri kadar nasip et öyle dedi halde de biliyorsunuz 3 ay geçerdi. Evinde ocakta duman çıkmazdı. Bir sıcak çorba bir şey pişmezdi. Ama tabii sütle hurmayla da yaşıyorlardı. Sütle hurmayla aylarca yaşıyorlardı. Bazı kere de tavuk da geldi olur, bazı kere de kuzu da kesildiği olur. Böyle sofralarda da bulunmuştur sallallahu aleyhi. Ama ekseriyetle aç kalmıştır. Bir kere bile hayatında tam doymamıştır, tam doymamıştır sallallahu aleyhi ve sellem, ehl-i içinde yeterli rızık istemiştir, zenginlik istememiştir. Ama وَلَمْ gün يُعِدُّ زَالِكَ Bunu hazırlamıyordu nikülü hücurati, bütün hücrelerine yani her hanesine, eşlerinin nefsine bunu hazırlamıyordu. فَلْكَانَ du, Bunu hazırlıyordu. لِمَنْ Alimen نَف۪ي kalbi اَظَعْفًا Kimin kalbinde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 Bir buçuk gün, yani demek ki iki öğünle bir de öbür günün öğünü olsa üç öğün. Üç öğünden fazla bir nafaka kenara koymazdı. Allah'ını gönderirse gelir diye. Onda çünkü ne yoktu diyelim, Ya ne yiyeceğiz, ne içeceğiz sormuyorsa veyahut da onu bakarsa kalbini bilir, sallallahu aleyhi böyle Acayip piş. iş. Yani Ayşe annemiz bu tevekkülü çok kuvvetli. En kuvvetli olanlardan biri diyebiliriz yani. Ne yaptı? Devamlı oruçlardı. tutardı. Ayşe annemiz ömrü boyunca oruç tutmuştur biliyor musunuz? Hiç oruçtan geri kalmamıştır. Yani bayram günleri hariç. Sıralı oruç tutardı. Ve Abdullah Müzübeyli yeğeni, Esma validemizin oğlu, ona şuvallarla altın gönderdi. Mekke halifesi olunca, kralı olunca.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 Değil mi İbrahim İbn-i Ethem Değilsin. Beyazıt bestahmi Değilsin öyle mi? Ahşi annemiz makamında bizim hanımlar hiçbiri asla değil. O zaman bizim aile, çekirdek aile biraz kenarda bir şeyler kötü gün için saklamaya cevaz var. Ben sana bunu anlatıyorum. Ama diyor bundan fazla da diyor yığma diyor. Sen tabi o kadar kazanamıyorsun. Doğru söylüyorsun ama kazanan da var.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 Adamdan sana ne olmuyor? Rızık çıkmıyor yani. Yani bu durum öyle oldu. Geldi bizden bir şey istedi. Biz de bir şey vermedik. Vermeyince kaldırdı ellerini. Allah'a ne kulları var. Dedi ki ya Allah, ya, ya Allah, ya Allah, Ya ahadü, ya ahadü, ya ahad. Ya vahidü, ya vahidü, ya vahid. Urzukni şeyen minum ve inhum ebev. Urzukni minum şeyen ve inhum ebev. Allah'ımızın Üç İsmi Şerif'ini üçer kere tekrar etti, dokuz kere oldu. Dokuz kereden sonra, Ya Rabbi bunların canı istemese de, kendileri istemese de bunlardan bana bir rızık ver. Ya size çok lazım bu ya. Çoğu yerden iş alamıyorsunuz, ben biliyorum. Gidiyorsunuz iş alamıyorsunuz. Bana diyorsun, hoca dua et. E sen dua et, mübarek adam. Karnın ağrıyor, ilaç içmiyorsun <gülüyor> ya, mübarek yani. Bir i̇lacı da bana içitireceksin.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 Ya Allah'u ya Allah'u ya Allah, ya vahiyy Ama adamın yüzüne böyle bağıra bağıra şey yapmayın Kahariye okur gibi adam Ocağımı mı batıracağım lan çık gittin. İçinizden daha duayı Mevla duyuyor kardeşim ya Ağzınızdan ama içinizden bağıra bağıra değil Ve böylece dedi Süleyman el Alevi rahimellah El Erba'in isimli, isimli eserden nakletmiştir Esma-us sahabe isimli nakletmiştir Benim kaynağım da 700-800 senelik kaynaktır Muhammed i̇bn Ali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 selamımıza cevap almayı nasip ve müyesser eylesin. Amin. Hepimizin üzerine selamlarını ulaştırsın. Amin. Amin. Allahümme. Allahümme salli ve sellem ve, ve barik, ve barik. ala seyyidina Alâ Muhammedin, nebiyil Muhammedin nebiyil ümmi el habibil alil kadri el, alil kadri. el, alil el, el azimil cahil el -azimil alâli alâli ve ala ve, ve, ve Amin.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 hem de hepçi kalıp gibi böyle rastgele okumazlar. Hepsi hafız kurra talebeleriyle beraber. Şimdi onun duasını yapacağız inşallah. Amin. Sübhane Rabbiyel Aliyle Ale'l-Vehhab Elhamdülillah Rabbil Alemin Salatu vesselamu ala seyyidil mursalin Muhammedin ve ala aliyye sahibi ecma'in Allahümme ya alimu ya halim Ya aliyyü ya azim La ilahe illa ente Ve la na'abidu illa iyyake فَعْفُ عَنَّا وَعَافِنَا وَتَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ Allah'u mezze anna nebiyyena Muhammeden sallallahu te'ala aleyhi ve sellem ve ahu ve ehlüh Allah'u mezze anna şuyukenâ kayral cezâ khususen ruhu ruhina ve hadina alallahü el-haci alimü el-haydden l-lakhis khabib el-haci mahmudu ve Adil la Şirk ve al Müşrik. Allah maqahir al Kafara ve al Fajara ve al Mülhidin. Allah maşğul al Zalimin ve al Zalimi. Faaxrjina min bani Msalimin amini. Allah maiktil lan min al Ikhwan Teveffena müslimin bis salihin. Amin. ve sıddîkine ve, ve Amin. ya rahim. ya Ya Ya okumuş olan 1030 katm şerifi, Kur'an katm şerifini, 128 adet Fetih Sûre-i Cellesini, 5000 adet Kelime-i Tevhid-i Şerifi, adet i̇hlas Şerifi, 33 adet 16.641 Ya Latif İsmi Şerifini, 29 adet 313 fatiha şerifi, 41 Yasin Şerifi ve 44 kere okunmuş 4.444 salavat tefriciyeyi sahiplerinden fazlu kereminle kabul eyle. Amin. Niyetlerini bir an önce tahkik eyle. Amin. Vatanımızı İslam vatanlığını selamete ulaştır ya. Amin.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 Hem ekonomik yönden, maddi yönden, manevi yönden, zahiren, batınen, memleketi karıştırmak isteyen kimler varsa kahru-mahvuf Fırsat verme yarın. Ve vatanımızda bir an önce İslam huzuru, Kur'an huzuru, ehl Sünnet ve Cemaat merkezinde içtimalar müessereyle. Bu işe çalışanlara yardım eyle. niyeti iyi olanlara yardım eyle. Amin. Niyeti kötü olanları ıslah eyle. Amin. İslaha mukadder olmayanları helak eyle. şerlerin üzerimizden sarf eyle. Amin.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 Cennetinle cemaline müşerref eyle. Cennetinin rızanı bize helal eyle. Amin. Cennetine kavuşturacak inançlara, amellere muvaffak Amin. eyle. Cennetinden uzaklaştıracak fikirlerden, inançlardan, ahlaktan beri eyle. Allah'ım cehenneminden, azabından sana sığındık muhafaza ile Allah'ım ateşinden, gazabından sana sığındık muhafaza ile Allah'ım cehennemin sesini işittirme, yüzünü gösterme Amin. ya Rabbi. Ya Rabbi sevdiklerimizi de bu dualara ilhak ile. Amin. Amin diyen dillerini harcayın da eyle. Amin.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 Vatanımız İslam vatanlarını sana emanet ederiz zayi ya Rabbel Emanetleri Emanetle riza vaat ne hulfetmezsin ya Rabbel Amin. Alemin Ne kadar dua isteyenler varsa bu sohbeti dinleyenlerden uzaklardan yakınlardan Hepsinin ne hayırlı muratları varsa iğtâ eyle Ne korktukları varsa emineyle. Ne hastalıklarımız varsa hacil şifa Amin. Dertlerimize deva Amin. Borçlarımıza edalar ikram Amin. eyle Alacaklarımızı tahsil etmek nasip eyle Amin. Kayıplarımızı geri döndürmek nasip Amin. eyle Allah'ım ne sıkıntılı müşkil işlerimiz var hallü hasan eyle. Ayli Çocuklarımızı hayırla ıslah ile. Terbiyelerinden aciz kaldık sen terbiye ayli eyle. Allah'ım yüzümüzü gözümüzü onlardan aydın eyle. Allah'ım takvada zirveye çıkarıp müttekilere imam eyle. Allah'ım eşlerimizden zürriyetlerimizden gözlerimize aydın eyle. Allah'ım helalından merzuk eyle. Haramlardan şüphelerden beri eyle. Allah'ım dünyadan soğukluk nasip Ahirete yönelmek nasip eyle. Ya Rabbi rızkımızla bizi uğraştırma, haramlara, şüphelere düşürme Ya Rabbi Ay. Rızkımıza kefil oldun sen bu kefaletinde Ya Rabbi buna bizi iman ettir, buna te tam tevekkül nasıym eyle Ve Ya Rabbi bizi kefil olduğun işlerle meşgul etme, bizi ibadetine taksi şeyle İlme, amele, ihlasa ayır bizi seçkin eyle Allah'ım sen fazl-ı keremine ya Rabbel ne duası isteyenler var ne hayırlı muradı olanlar varsa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem neler istediyse hepsini istiyoruz senden bize nasip et. Amin. Kainat efendisine ne dualar ilahmet ne istiazeler ne teavvüzler vahyettin Nelerden sana sığındıysa hepsinden sana sığındık sen muhafaza et. Amin. Entel müstaan ve aleykel belag ve la illa Allahümme salli ve sellem ve barik, Allah sizi dinar, Muhammed el Nabi el Ummi, el Habib el Alil el Qadr'e, el Azim el Jahi, ve cahb'e, salatü es-salam, aleike ya Rasulullah, salatü es-salam, aleike ya Habib Allah, salatü es-salam, ya ve Sübhan Rabbi K Rabbı Güzle Hamayı Cifun, Fesalamun Al Murcelin, Ve Alhamdulillah Ya Rabbı Asker polis şu hedamızın için buyurun. Eşhedu Allah, İlla İlla Allah. Eşhedu N Muhamed, Abdühu Rasulü. İlla İlla İlla Allah, Muhamed Fi Kulli Allah, Allah, Allah. O sallallahu taala aleyhi sallam Fi hadi el jelseti min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 Hayayırıllma oldu bir aleyhimöl bo